Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalp insanlar, günaydın hepinizle. Modern Sabahlar'da buluştuk yine. Esprilerimiz, şakalarımız, her şeylerimiz var hey, sizler için. Yeppaa! Hey, hey, hey, hey. Buna yayıncılıkta sahte enerji deniyor bu yaptığımızda sevgili Program coşkunu başlasın diye bağırmaya sahte enerji denir. Ben daha çok bağıracaktım da mikrofon... Ben mikrofon ayarları... Tam açık olduğu için evet, korktum. Yani bizim tam derdimiz Çünkü mikrofon zaten ayarları içinde. Sahteliği besleyen de bir şey o. <gülüyor> hani bağırıyor gibi olayım da mikrofonu da patlatmayayım. Şey. Seyircili bir program olsak bir de stüdyo yönetmeni evet. düşünün. Elleri havaya yaptırıyordu şu anda. Vallahi öyle ya. Vallahi öyle. Halbuki, Senin de mikrofon tam açık Fahir. Benim mikrofon da tam açık. Vallahi çok kullandım birden. Düşününce daha Hı. hiçbir şey yapmadık. Hiç olacak mı bir şey yok yani. mu evet. Sen öyle zannet sadece tek yaptığımız sen yani. öyle zannet sen öyle zannet her şey ayarlandı mı her şey ayarlandı her şey çok güzel bir hale geldi günaydın hepinize güzel soğuk bir e, ankara sabahında devam evet bir anasabahında devam edeceğiz yani ülkemizde aslında bir Avrupa'dan bir farkı yok ee, keşke Amerika gibi olsa diyenlere de cevap tabii ki gelecektir. Çünkü... Ben Türkiye'nin Avrupa ile Amerika ile tek farkının saat farkı olduğunu düşünmeye başladım. Ben de par paralel hmm. fark olduğunu düşünmeye başladım. Ben o da de... Avrupa'nın bir kısım, Bir, ya, bir kısım hmm. Avrupa ile. Yani ben de para birimi olarak hep fark. O, o da farklı Doğru. Doğru. Doğru bak. O da. O bir da de lisan çok önemli diyorlar. O da çok farklı. Ülkemiz çok farklı ya. Farklı ya. Önemli olan bunun tadını, kıymetini bilmek, anlayabilene, anlayabilene diyoruz. Ve şöyle bir başlayalım isterseniz. Ne oldu? Hemen çünkü e, oktay çok önemli gelişmeler için Sabahleyin bizi hepimizi topladı. Dün misafirimiz vardı. Editör toplantısında her şey konuşuldu. Hmm. E, dün Ankara'ya, e, Türkiye'ye geldi. Herkes geldi. yağıyor ya, herkes yağıyor. geldi, Cumhurbaşkanımızla görüştü. Valla doğru, Baykuk geldi. Cumhurbaşkanımız da helal olsun valla gençlerin feryadını iletti. Bu iPhone şarjları çok çabuk hmm. bitiyor diye. Bir karış suratla çıktı şey. Tabii valla iyi olmuş. Nasıl topar adam yarmış. gibi yapın şunu şarjlarını falan Millet mağdur falan diye böyle e -e efendim yapacağız Çok bütün gün internete giriyor Girecek tabi falan diye bağırmış Valla ben de bir çift laf söyleyeceğim yani Bunlar seneler geçtikçe bunlar cortluyor Ben illa hep yeni modelini almak zorunda mıyım Yani Bay Cook, lütfen Rica ba edeceğim ya Bay bir yandan diğer taraftan da e Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ricaları oldu karşılıklı İşte bir iPhone şarj Baykuk dedi ki lütfen lüks vergiye alınmasın dedi. Yani bizim yaptığımız sadece sizin yaptığınız cihazlardan mı <gülüyor> diye sormuş oradan başka biri <gülüyor> yanda duran hemen susturmuştur. Yani mesela başka şeylerden de lüks vergi alınıyor ülkemizde onlardan da sus, sus lan ne yapıyorsun ya, kurpasta gel falan diye öyle susturmuşlar hemen. Ee, susmuş o da. Demek bu yüzden böyle bütün protokol toplantılarında ortada kuru pasta var. Evet. Tabii, birini Birisi saçma sapan bir laf ettiğinde hemen ağzına tıkıyor. Bir de kuru pasta tıkıyor. özellikle mesela yaş pasta çok çok ağzında toparlarsın yutarsın. Kuru, kuru pastayı pasta da... öyle ağzında toparlayıp yutamazsın. Evet yapışıyor şey falan diye. Yani değil değil doğru. O, o tükmükle iyice şey Peki bisküvi olmasına ne dersiniz? Biskevit iyiydi yani? de aslında. <gülüyor> bisküvi... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çocuklar yiyin bisküvi diye. Ama biskevit ucuz gösterir. Herkese de buradan tavsiye bir de çabuk nem alır. Mesela toplantı uzadı 3 saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı ortamı da nedir? Nemli ortam ne <gülüyor> oldu? Emer. Ne yapar? Nemi alır. Benim bildiğim Cumhurbaşkanlığında köşkte un kurabiyesi servis edilir. O da var. O. En verimli şeydir un kurabiyesi Hadi. adam susturmak için. Lak at ağzına bir tane. Tabii. Yarım saat sen anlatacaklarını anlat. Susmaz adam ama konuşacağını düşünerek konuşur. Tabii. Lap lap lap konuşacağına. Şunun bu yutana kadar ağzındakini böyle büyük bir de en son o ununu da diliyle çeperlerden sıyırırken şöyle yaparım. Ondan sonra cümlemi şöyle bitiririm. Bir de orada protokol toplantılarına katılanlara bir ipucu verelim. Program Modern Sabahlar olarak programımızdan ee, bu pizzalar var biliyorsunuz küçük pizzalar. Küçük pizza. Yani onlar mesela şey, ağızda yuvarlanır gibi gelir. Bardak altı lahmacun gibi olanlar evet, değil mi? Küçük altı, pizza. On, onlar ağızda yuvarlanır. Hani un kurabiyesi tercih etmeyeyim. Her an lafa girecekmiş e, durumu olabilir. Şundan yürüyeyim ben. deyip ona çek... O da bir tuzak olabilir. Onun boyutu çok önemlidir. Evet, boyutu çok tamam. önemli. O biraz o küçük sosis fırlatır. O, e, fırlatır. İliki kişi de ben. Onu e, büyük yapıyorlar. Evet, bir lokmadan pastaneler. büyük. Ama görünüş bir lokmalıkmış gibi geliyor insan. Gelir. Ama ağzına aldığın zaman ne olur? O Bay zaman işte ama pastaneye Şeyine geçersin Peki Cumhurbaşkanlığı pastanesine kimsenin beddua etmeye hakkı yok Bay kuk ama şerbetliymiş zaten ona söylemişler Şerbetli Cook diye geçiyor zaten Apple'da Söylemişler ya buyurun buyurun Falan diye böyle uzatınca yok demiş Ben uçakta yedim <gülüyor> hiç, hiç şey yapmamış yani Uçakta yedim demiş ama bisküvileri yemiş ya Ben de duydum 9 demiş ama çay geleceğim <gülüyor> çay, Şey getirmiş mi Baykuk mu? Hı hı. Ne getirecek ya? Geç oldu en den. son modeli getirse zaten geldi Türkiye'ye. Evet Duty Free'den de bir şey getir. burada demiş çok. <gülüyor> Duty Free'den çikolata falan almış ama tabii Euro'da pahalandı ya. Euro Muro falan filan. O küçük yerden almış. Şey olan, çok görünüp şey olan aslında küçük olan. Onlardan getir. Ne oldu? Eli boş geldi. Bence yani bir şey getirmiş eli boş olsaydı haberimiz de, olurdu gibi eli geliyor bana. Eli boş gider Oktay. Bunu her zaman bir eli boş gelen, eli boş gider. Tim Cook, Cook değil mi? Yanlış. Tim Cook. Tim evet. Cook <gülüyor> değil. Biz ona Bay Cook. Bay Cook diyoruz. diyoruz. Aynen şimdi o kadar silik bir adam ki o kadar Apple'ın CEO'su oldu ama bir şey gelseydi bayraklarla karşılanırdı yani. Logolarla karşılanırdı. Apple'ın bayisi gibi ya CEO'sundan çok. Vallahi çok güzel. Hakikaten yeni devralmış gibi. Hava parası ödeyip vatan Apple'ı devralmış gibi bir şey. Yok yani. vatan Apple'da değil de böyle. Başka yeterli herhalde verdiğimiz markalar. <gülüyor> evet ya. Yani, biz ta tabi... yani şey gelseydi rahmetli gelseydi <gülüyor> biz de giderdik havaalanında karşılamaya giderdik kefenlere sarıldık. Ne kefen ya siyah ne kazak. Ne bileyim böyle şey yapardık biz Hava yani. soğuk ya ondan diyoruz. Siyah güzel boy, boğazlı kazaklarımızı giyerdik. Aa herkese siyah boğazlı kazak hakikaten. İçimize Bugün de ben, sokardık ne güzel karşılardık havaalanını. Ben de zıttın olsun diye krem rengi bu boğazlı kazağımla herkesin içinde şey gibi. Benimle en çok bu arkadaş zıplaştı <gülüyor> diye senin eliyle gösterirdi Fahir. Rahmetli rahmet istedi. Böyle hmm. arabasına bindikten sonra herkes yahta mı o bir tane kırmızılı adam vardı. O Kremli. çok dikkatimi çekti. Kırmızı, ya kırmızı krem krem Üste üstünde kazak ne rengi? Bugün Onun geliyor gibi düşünüyor Fahir. Ege'nin kullandığı selpak mıdır? Artık ne? o ne Ege? Hemen Vallahi ne şey çıktı. gibi ses çıkartıyor. Haşır huşur, Evet haşır. ben de fark ettim onu ya. <gülüyor> şey gibi jelatin gibi. Ee, mutfağımızın peçeteliğinden aldım. Mutfağımızın peçeteliğine <gülüyor> herhalde çocuklar not not kağıtlarını falan koyuyorlar. Çünkü Eski Normal... şeyden biraz daha iyi bu. Bir duyur bakayım. Şimdi merak. Böyle... Şu anda hiçbir şey yapmıyorum. Değil Sadece mi? elimde tutuyorum. Mikrofona bayağı Pilli mesafeli. gibi çalışıyor yani şu anda. Bayağı mesafeli. E şimdi hem karşıma... kağıdı vardı ya. He. Onun Aslında. bir kalite üstü. Bir kalite üstü de değil. Bence onlar emiyordu. Bu emici de değil. Kebapçı kağıdı nereden buluruz? Biz dükkanı kuracaksak ki böyle bir esnaf lokantası. Kebapçı kağıdı sonra. ne ya? Kasap kağıdı mı? Kıyma kağıdı mı? Ben gibi olur diye böyle gibi... kebapçı dediği bu şey, e, Restoranlar. Çorbacı diyorsun. Pideci. Hah, çorbacı. Bardak <gülüyor> içine doğru. böyle. Bardak içine tamam böyle anladım. Döndürerek şey. Elazonik yapıda. Tamam. O, o daha o, kalite bir tarzdı. Kalmadı onlar. Onlar da kaybolan değerler evet. arasına girdi maalesef. Karşılıklı bir takım istekler oldu. Hemen onlardan bahsedelim. Şarjım varmıyormuş. Mesela <gülüyor> <gülüyor> Mesela e, Siri var ya. Siri hı -hı. derken? Siri. Aa Siri Türkçe konuşsun mu? Siri Türkçe konuşsun talep Siri ben bilmiyorum. Siri ne? Var ya sanal asistan diye geçer. Sanal assistant Siri. İşte böyle konuşan Aa, bu, bir bu adam. Bu kadar konuşsa bana Türkçe yeter. <gülüyor> <gülüyor> hani aksanlı olabilir. Bak, güzel ama ya. Yani. Böyle konuşan bir adam ya da kadın <gülüyor> seçebiliyorsun. Yani. Nereli olduğunu seçebiliyorsun. Allah Allah. Tabii. Yenilerde sende var mı? Var. De Aa, de ben de yapayım sana ben, Cevabını bildiğin soruları sormak En zevklisi Siri'ye Öyle güzel bir şey Bilmediği soruda da hemen Google açıyor Hı. Öğrenmiş çakallığını Her şeyi bilmek zorunda değilim Önemli olan bilgiye ulaşma yöntemi falan diye Ukalalığı da var Artist, Artist. Ondan sonra e, Bence o demiş? telefon kırmaları arttırmak için yapılmış bir uygulama bana böyle birisi artistlik yapsa telefonda alır ben misin sirimiri dinlemem çakarım duvara vallahi Yapsınlar burada da siri süre ya önder diye böyle bir şey bıyıklı bıyıklı çıksın bir şeyler yardımcı olsun. <gülüyor> Kelime hazinesinin geniş olması lazım yalnız. Evet. Tek şart o evet. doğru. Ona biraz üst bayağı onu sen altıda falan bekle ya. Aksan konacak mı? Konuştu tabii 6S'te kesin o zaman. <gülüyor> Aksan var çünkü şeyde. Seçebiliyorsun ya tabii, tabii. nereli olduğunu. Ülke ülke seçebiliyorsun. İşte İngiliz, Avustralya. Adıyaman cümleyi. diye bir şey göreceğiz mi onu? Tabii. Eğer Türkçesi olursa Cumhurbaşkanlığı seviyesinde talep geldiği için illere göre bir şey yapılır. Olması lazım. Nereli olduğunu söylüyor. Hatta ilçelere göre. Yalnız hakikaten telefonlar konusu bizde biz şimdi Siri'nin gerçi Siri'nin esas konuşması değil de bütün o hizmetini çok güzel veriyor ya. Yollar ya. Ne hangi yoldan gideceğiz dediğinde hemen haritayı açıyor bilmem ne falan filan. Hmm. O öyle bir, bir altyapı da olması da evet lazım. Yani evet. Siri, ya. "Siri başım çok ağrıyor" deyince hemen eczaneyi gösterecek falan. Ege çok tutar ya. Yemin ediyorum. Yani tutar. Ve aksanlı böyle bir çünkü şey yani Siri sanki sen üst düzey yöneticisin de senin bir asistanın varmış gibi bir hissettiriyor. İyi hissettiriyor. Ama e, böyle bir erkek sesi bir aksanlı bir babacanlık var. Yani merak etme bir şey halledeceğiz diyen bir ha. böyle yönetici asistanı gibi değil de bir yanında bir abi. Yol, yol, ha yol arkadaşı abi sana önder lider şey liderlik. Bize gibi. o lazım zaten. Yani öyle bir şey gibi değil de bir abilik yapan bir şey lazım. Evet. Sonuçta saati soracaksın, Telefonu. yolu soracaksın aslında. Saati hallederiz yol. <gülüyor> öyle. Daha, bak, bak, bak, bak. Abi diyor diyor. Bak. Bir taklit tamam mı geldi? Daha bak vakit var. Hiç yapamayacağım bir taklit. O <gülüyor> <gülüyor> yüzden hiç girişmeyeyim bile. Seçim yani. yasakları başlasa da bu da bitsin. Valla. Birini taklit etmek de yasak değil mi çünkü ya? Seçim <gülüyor> yasaklarından. Tabii canım her şey yasak. Tamam neyse bu konuya hiç şey, şey yapmayalım. Şimdi bu yerleşir. Siri gelecek. Daha biri onun taklidini yapalım. Siri gelecek. O Siri istedi. Biz ne istedik? Biz... Biz değil, biz istedik, biz istedik. Bizlerken, biz, tamam, biz istedik. O ne istedi? Türkiye tarafı olarak istendi. O da işte lüks vergi kaldırılsın. Esas istediği Fatih, Fatih, Fatih Projesi. 10 milyon, 10 milyon tablet <gülüyor> mi? Yatırım, yatırım istiyor. Ondan sonra bir taraftan. Elenmişti de değil mi? Apple. Evet. Şey girememişti şey. Hmm, onun dışında neden burada Türkiye'de yapmıyorsunuz diye bir bunların böyle bir şeyini, montajını burada yapsanız ya. Böyle bir şey yapsanız da burada açsanız da dükkan açsanız da ya getirilmiş. Tabii ofis tutmak zorunda. O He. ilk ilk şart. O i̇lk dükkan şart. açıldı mı galiba? Değil mi i̇lk Türkiye'de? Ya, açıldı. Satış ofis mi? Hı -hı. Belki de dükkana bakmaya geldi. Çünkü başında duracaksın demiş Tim Cook. E tabi şey başında demiş. durmazsan dükkanın olmaz şimdi olmaz şey demişler demiş. daha büyük bir yere geçmiş küçük bir yer demiş daha büyük bir yere geçmiş herkes Allah Allah, Allah olsun, nasıl Allah. yapacaksınız falan. Tutmaz demiş. burada olmaz, de. burada ne olmaz demiş ne zaman açıyorsunuz Aa. demiş bütün esnaf Bakacağız. bu artık. eski dükkanı bırakacak mısınız falan demişler Tim Cook'a abi bilmiyorum bırakmayın ne olur bırakmayın <gülüyor> falan öyle herkesin öyle bir şeyi varmış. Valla Tim Cook Tim Cook da üzülüyormuş ya çok üzülüyormuş ama Hayal demiş mecburuz demiş çıkacağız demiş. Meclisli. Allah Allah demişler ya nasıl falan. Filan. Neyse biraz konuşunca tutmuş her şey, falan. Herkes işte. alkış vermiş. <gülüyor> herkes <gülüyor> hak vermiş. Azıcık konuşunca herkes alkış vermiş Oktay. Ama neyse o da bir esnaf sonuçta. CEO mu ama CEO ama. Esnaflıktan geldiği için, i̇çin bu kadar evet. başarılı. Daha da başarılı olsun inşallah. Şimdi alamaz bir projeyi. Başka bir projemiz olur. Bizim bir projemiz olur değil mi çocuklar? Tabii Tabii de ki bir, şey üçümüz bir şey alırız. <gülüyor> çünkü zamanında üçümüzün bilgisayar alma projesi vardı. Ben de öyle ihaleye çıkacağım ya. Gelsin bütün CEO'lar açıklasın hangisi diye. Oktay'ın markası belli. Senin markan belli. Doğru. E, markalı, ben zaten havada uçuşuyorum. Bende 2-3 marka var. Hepsi gelsin. Sen de zaten alternatiften sonsuz. <gülüyor> Ondan sonra. Gelsinler versin. Bu arada Facebook'ta 10. yaşını kutladı. Mark Zuckerberg çok zamanlaması hakikaten... Manidar bir şekilde. Pek de manidar mı bilmiyorum. Yani 10. yaşını tam o zaman Tim Cook'un Türkiye'ye gelmesi. Ben gidemedim evet. abi yani Facebook. Ama seçimlerden hemen önce dikkat ettiysen. Bizdeki e, yerel seçimlerden Hemen önce Facebook'un 10. yaşını Kutlaması neredeyse Yani böyle bir şey 40 bin yılda bir gelecek bir şey Buna eğer olay. tesadüf diyorlarsa tesadüf Ve, Ve Türkiye'ye de şey Bir nota göndermiş Lütfen biz marka değeri oturtmaya çalışıyoruz Şuna facelemeyi bırakın diye Ben o kadar Amerikan talk show'u dinliyorum Hiç kimse face demiyor kimse değil Ha Türkiye'de mi falan face, şey yapıyorlar face, diye face. konuşuyorlar. Bir de böyle belli yaş üstü çok kullanıyor. Belli yaş altı da çok kullanıyor. Arada bir şeyler. Yani zamanı... Face Türkçesi değil mi zaten Facebook? Galiba doğru. Ben hep öyle düşünmüştüm ya. Face'te sayfam Türkçesine var. Twitter'ında face... Twitter. Twitter. Twitter. Twitter. doğru. Mesela biz şimdi burada reklama giriyor mu? Ne? Aslında giriyor. Yani biz şu anda Twitter mı? Twitter ve Özel face... bir sosyal medya sitesi deniceksin. Sitesini şeyini mi yapıyoruz? Borazan anlını mı yapıyoruz? Maalesef İnternet mi diyeceğiz o zaman bunlardan bahsederken. Bir sosyal medya, şey, sosyal medya sitesi. 4 Şubat 2010'da kurulmuştu. Face. 2010. <gülüyor> e... Ne 2010 Oktay ne dedim? Beynin sana oyun 2010 oynuyor. olur mu ya? 2010 olur mu? Ben de onu diyorum işte. 2001, 2002 olması lazım. 98, 99 takip. 2003'te kuruldu galiba. 4, 4 ya da 5. Türkiye'ye gelişi de 2004 2005 2004. 2004'te kuruldu. Çünkü ben Feis'e 2005'te girdim. Tabi. Türkiye'ye geldi, girdik hemen. Kullanıcı sayısı 1.2 milyarı aşmış durumda. Ondan dünyada sonra dünyada o kadar adam yok ya. Yo. <gülüyor> siri taklit yapmayı geçin. Ne olur ya. Bir de sadece yola ya. Senin sürekli bir de last Siri yapar mısın bana? Yapsana öyle ya. Last Siri yap. Hadi ne olur. Trump, şey soruyorsa last Siri gibi. Ha. Ee, şey nasıl gidebiliriz diye sor. Post office diye sor istersen. Where is the nearest post office please Siri? At the corner, uy, da. Ha, ha, Doğru cevap verdi, Köşe, <gülüyor> köşede. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar JKP şey insanlar epinizde bir kez daha günaydın. Yeni uyanan varsa şaşkın şaşkın etrafına bakıyor, hatırlatalım ona. 5 Şubat 2014 Çarşamba sabahından sesleniyoruz sizlere. Soğuk bir kış sabahı. henüz evden çıkmadıysanız hazırlıklarınızı ona göre yapın ve nasıl bir dünya ile karşı karşıyasınız burada bize bırakın size anlatalım. Soğuk mu demeyin vallahi Kars'ta X 35 sıfırın altında derler. Kars e, rekora koşuyor. Soğukta. Ya, Kars hep öyleydi değil miydi? Yok bu, evet, sene, bu sene Bu düşümez e 30, ki 30 Geçen sene e 32 yaptı bu sene e 35. Yok en son 23 yıl önce e 37'yi görmüş. E bu tamam sene... işte eksi e 35'i de görmüş olabilir. Her şey donuk mu şimdi Kars'ta Don öyle mi? <gülüyor> evet abi işte geçenlerde çıktı bu 2-3 ay önce bir soğuklar başlamıştı diye bir manasız zaman soğukları diye geçiyordu. Evet. Hı -hı. Ee, çok tabii evet. tarihte ilk defa böyle böyle <gülüyor> bir tanımlama yapılmış. Çok edebiye kadar geldi. soğuktu yani. <gülüyor> Manasız zaman soğukları. Bak bunu bir not eder misin? Kütahya mı dedin arada? Yok. Kütahya mı evet, dedim bir... Yok Kütahya demedim. Ne ben. Kütahyası fayr? Ne Kütahya'sı? Ha, Kütahya? Ya Kütahyanın bir tek Pınarları onu biliyoruz. Sen onu not et ya. Yani. Ben yarın öbür gün soracağım. Not ediyorum. Espril bankasına not ediyorum. Espirili bir şey mi not edeceğim? Hayır hayır. O ya. zaman diğer defterimize <gülüyor> not defterimiz. <gülüyor> Orada bir amcaya şey yapıyorlardı. Şey. Kaç kaç giyini... Ne giydiklerini soruyorlardı. Kaç kaç. Yani kaç kat giydiklerini... Ha, şu olsa onu da giyeceğim <gülüyor> falan diye. <gülüyor> olsa onu da giyeceğim diye. Böyle de sayıp sayıp sayıp onu da giyeceğim. Üşüyoruz diye. E, şimdi ne giyiyor o amca ben onu merak ediyorum. Onu bir amcayı bulabilir misin? Manasız dönem soğukları geçti diye bir lafı var o amca. <gülüyor> manasız dönem değil manasız zaman soğukları. Doğru. Doğru düzgün. <gülüyor> ne oldu ot eksi Vallahi beş? kars... Suha teslim hmm. Valla öyle yani. Manşet belli Kars Suha teslim Avrupa'da donuyor bu arada Kars donuyor orada Avrupa donmuyor mu? O zaman en Avrupa'da Avrupa şeyimiz Kars. Valla ya Hakikaten Yukarıdan geldiğin zaman Çok iyi yani yukarıdan dedim Rusya tarafına gelirsen otomatikman coğrafya öğreniyorsun. Bizim safir şu anda diplomanı almaya geliyor senin. Yok yukarısı yok. diye bir şey yoktur diye. Niye canım nasıl yukarısı? Çok Kuzey. Mu Kuzey tarafı Kuzey. Kuzeyden gelen. Ya yani bizim yukarıdaki ince yol gibi. Böyle ince yolun arkada çay yoluna bağlayan yol var ya. Aha. O orası aynen benim yukarıdan. Rusya karşısı. Üzerine... Tabii doğru. <gülüyor> ölçekte <gülüyor> alternatifleri sonsuz var. <gülüyor> makro mikro e, ne zaman geçecek bu soğuklar yağış geliyor kar geliyor dediler o da yok yok ve kim geliyor dedi ya Ege, yok diyorlar işte barajlarımız fena... tam takır kuru bakır hiç Ay, şey ben, ben baraj derdimde değilim de bir kar falan filan diyorlardı sen ki kar diyorsan artık hakikaten hasret izlemek. ya ben istemiyorum zaten de hiç yok, olmadı o kim istiyor mu insanlar şey olmasın diye mi diyorsun yok diyorlardı korkutuyorlardı kar kar kar falan diye hiç, kar da yağmayacak kar, Ege, yöntemleri, kar topu kar geliyor yağış geliyor non Bunlar en büyük tehlikeler. Pazar günü biraz yağmur belki var diyor. Öyle yani, mi? Biraz benim gelecek telefonum. Miymiş. Geldi mi yağmur demiş? Biraz geldi demiş birisi. Eski yüzüne kavuştu. Kim? Kim? Kim? Dün e, Fahir bize anlattığı Jose. E, El Salvadorlu balıkçı. Biliyorsunuz kaç? Ben dinlememişim galiba. 13 ay sonra. Dün ya olur mu Gökhan Özen'i tanıyor mu falan diye konuştuk. 7 ya. Ha, ha, ha tamam. arkadaşının yiyen adam. Yedi mi Yediğinden ya, net şüphelendiğimiz mi? Ya, net, ya Biz şüphelendik ya, İlk önce bir... kutu kola isteyen adam değil mi bu Evet, evet. Artık kazım için mi istedi ne için istedi İlk başta onu istemiş Ondan sonra e, hemen berbere götürmüşler adamı Güzelce mi bir tıraş ettirmişler Güzelce saknet ettirse nerde o o Hüseyin <gülüyor> Saç sakal demiş Ondan sonra güzel bir e, Ne kadar ödemiş da tıraş... Valla e, şeye gelmişti değil mi Nereye gelmişti Marshall adalarına gelmişti. Orada 20-25 lira, lira. Tabii, Tabii orada federasyonu, 25 Bir de masaj lira yaptırmış. Falan. Güzel o alet var ya dımbrın diye. Sizin kuaförlerinizde var mıydı? Yok, benimkinde mı? yok. yok. Tit yok yani. Titreşimli alet. Böyle... İşte kolonya ile el masajı var. Kolonya ile el masajı. O çok eski devirde ya biraz teknolojik şeyler yapmak lazım. Ya da en kötü ben o... de paltoyu veriyorsun. Tahta yumaklar var ya. Paltoyu veriyorsun, asıyor yani. Paltoyu verirsin. Pal <gülüyor> hizmet olur. <gülüyor> <gülüyor> Hizmetlerimiz Hayal gücüyle sınırlı <gülüyor> yani düşün. <gülüyor> bir de bu şey var işte tahta topuzlar diye bir şey var ya. Üçlü. Üçlü mü beşli mi? İkili üçlü alttan. Amasra'da satılanlar mı? Fala Amasra'da satılıyor. Oktay sen Amasra'dan bize çeşitli tahta materyaller getirdin. Getirmiştin de onu getirmedim ya yani biraz uyduruk gelmişti. Bizde var o. Kirpik yurdanını kime getirmiştin? Ege'nize getirdim. Hayır. Sırpana mı getirdin? Sana getirdim. Kirpik... Ben onu dükkana getireceğim. Demirbaşı işleyelim. Duruyor da... mu? <gülüyor> Vergiden düşerim 35 bin lira diye ama manevi değeri çok yüksek. Tabii canım onu o Kirpi kürdanlık ki gerçekten. Sana atla. ne getirmişti Fahir? Bana ne getirmişti? ben de onu hatırlayamadım. Ha topaç mı? Bana topaç, da topaç evet. getirmiş olabilir topaç, Sen oyuncağı meraklısın da diye. oyuncağı meraklıyım. Ben de kürdana meraklıyım. Bu arada dişlerim <gülüyor> hep ayrık ayrıktı benim. Bana da topaç getirdi. Neyse tahta oyuncakları geçeriz. 13 ay boyunca elleriyle kuş ve balık avlayıp e, kuş ve ya balık ayıklaya. O da bana ayıklayan... inandırıcı gelmiyor. Elleriyle kuş avlamak ne ya? Denizin Anladım. ortasında Herhalde de bir bana... gün balık yiyor He, Ondan sonra o balığı güverteye koyuyor Kuş geldiğinde onu Lak diye kafaya Lak yani. diye yakılıyor Çok mantıklı Sonra bir parça Yok. ayırıyor Çiğden mi yiyor sonra onu Ayıklıyor büyük ihtimalle Tabii herhalde Çok zor ya Vallahi çok zor Yani Bir kere daha Gökhan'ın zahni buluşmalarını ben tavsiye ediyorum Aynen abi Çok anıları vardır bir anlatacaklarım Beraber... Öyle bir e, durum ne, ama tip, tip neye benziyor da? Altından ne çıkmış Mahcup bir adam. Mahcup arkadaşını yersen mahcup olursun tabii. Ben en büyük mahcupiyet ya eşine dostuna karşı. Ya 18 ay denizde kal şey gibi gel ya iki katı gelmiş. Bir de yani karşılaşacağın şakaları düşün. Yani. Aman biz oturuyoruz da biz de yemezsin inşallah. Hoza <gülüyor> şey, şey. diye anlatabilir belki hani çok fazla gezinti spor yapamadım. Hep yani tek taraflı beslendim. <gülüyor> kuş balık kuş balık kuş arada bir arkadaşımı yedim. O da tabii bir nebzeye e kadar... Yemişsiz işte. Ay pardon ya. Ağzımdan kaçırdım Benim onu. Bir kola alabilir miyim? Onu daha? saklıyor değil mi? Arkadaşı yok. Valla yok arkadaşı. Yok o da hep böyle kemikli kemikli kolyeler varmış. Kafatasında içiyormuş kolaydan. Ben bunu bardak olarak kullandım. <gülüyor> ya tabii değişik. Ondan tabii bakıp değişik. tabii işte. Ee, Buyurun. Kenan Doğulu'ya da çok güzel sürpriz oldu. Hafta sonu biliyorsunuz Avustralya'da hayranlarıyla buluştu. Avustralyalı hayranlarıyla. Ee, iki konser verdi... Ee, Kenan Doğulu ya da Sydney'deki konserinde Ne kadar akıllı ya sıcacık yere gitti Ab Allah. Aborjin sanatçı Shane Charles Sürpriz yapıp eşlik etti Aa başladı. Aborjin sanatçı evet e, abor Dijiri Du'su da var mıymış Dijiri Du mu getirmedim demiş ya getir evde... mi? Büyük ya o zor tabi onu getir Dijiri getirip, nerede getirdi? Dijiri Du nasıl bir enstrüman ben onu hiç anlamadım ya Zamanı da hani Anladım çok güzel yapıyorsunuz Ta <gülüyor> <gülüyor> Fon müziğine ihtiyaç mı vardı yani? Şu, hani, törende falan anlıyorum Tabii da ben. Canım. Hayatın fon müziği diye geçiyor Avustralya'da. Herhalde törenlerde böyle bir şey olsun diye yapıyor. Yani dini ritüellerde de. Ya şu di, di, di, du, duyu çıkar da bize güzel bir şeyler çal falan. Ateş başında orada. Akdeniz akşamları yiyelim. Öyle mi oluyor? <gülüyor> bir daha yapar mısın? Bak bu da fena değil. Biraz ne çalışırsın. çalınıyor? Dijiridu ile... Abi her şey çalınır ya. deniz şey şey akşamları çalınır. Dağlar ya, dağlar düğün çalınır. Düğün Not ses sense meters çalınır. Biraz da oynak bir şeyler çalınır. Hep siz hep, ateş görünce hemen bir şeye veriyorsunuz kendinizi ya. Ben kendisi. hiç Dijiridu ile güzel bir şey çalan görmedim. Anladım. Olur mu canım oyun havaları? Ya bu ben, Avustralya'da çirkin bir dip ses var ülkede. Kıtada daha doğrusu. Onu örtmek için böyle... Diye bir şey çalışıyor. O Dijiridu ile onu... Her yerden bir Dijiridu Dijiridu. Biraz ses yapsın abi çok rahatsız edici çünkü şey mi diyorlar? Gel. Zamanında Masum Kırmızıgül çalmaya çalışmıştı Dijiriduyu. Çalabilmiş miydi? Ma maalesef. maalesef. maalesef. <gülüyor> Kenan Doğulu'ya da işte bu. Bir anız Ağustos bile çirkin tarifi var o Dijiridu'nun. Ney? Önüne tas koyuyorlar. O tükmükler çıksın diye. Ha, fışır fışır aksın. Diye. Önüne dediğim baya ileriye ya. O çok beğendiğiniz bütün o bakır enstrümanların bir tane tükürük deliği var. Ve tahliye deliği. Tahliye deliği var. Hakikaten fışt diye ara ara o. O mesela çok adam havalı havalı falan üflüyor diyorsun. Altından tükmüklü tükmüklü. Çok affedersin. Yani şimdi kimseyi de midesini şey yapmayalım. Ee, ben hemen tekrar şeye dönmek istiyorum. Sevgili sanatçımız e, Charles'a. şeyin Çağ Charles sürpriz yaptı ama normal şey kıyafetiyle de tabii. Kıyafet dediğim aborjin. Geleneksel nasıl? Fix bir aborjin şekli gelsin. Saniye tamam. fırladı. Biraz Kenan Doğulu korkmuş. Ne oluyor aynı diye? Aborjinler dons tam donsuz dolaşmıyorlar mıydı? Yani son dönemde biraz tatlı bir örtüleri var donsuz. Küçük onlar... böyle bir parça vardı. Ee, Şimdi sen şey, küçük bir parça diyorsun ki? Hayır hayır hay, küçük parça şeye, bir şey e, kumaş vardı ön tarafta. Kumaşı nerede art, dokudular affedersin. Belki deridir bilmiyorum. Onu. Deri mi saz mı ondan bir şey yapıyorlar bir kap yapıyorlar yani. Bir, ufak bir kap var ama hakikaten. Allah yani, Allah şey adam tuttu da ufak kap. Ha, bizim kaplarımız çok büyük aborjilerin çok ufak kapları var tamam biraz daha minyon tipliler de hiç öyle şey o değiller. O yüzden dişeri yani. duyu büyük büyük yapmışlar yani onunla şey <gülüyor> E Bu tabii. arada Cemil Hendrix'in şarkısı şey e, enstrümanıymış. Dijiridu Elçin Hanım'a teşekkür ederiz. Evet, dijiridu Cemil Hendrix olmazsa olmaz aletiymiş. Chicks. Tabii canım. Bu Türkiye konser Konservatuarı'nda dijiridudan bölümünden mezunmuş. Doğru. Bu arada e, sahneye geleneksel e, kıyafetlerle çıktı. Not 2. üst üste Aborjinler, Avustralya'nın yerli halkı. Kapa. Hala o not veriliyor mu ya? Hala o not veriliyor. Artık yaşa geçilsin lütfen. Parantez yani. içinde mesela 28. Çeşitli <gülüyor> haberler kuşağında isterseniz bir de Nurseli İdiz haberi verebilirim. Aa uzun zamandır Hiç. ortalarda görünmüyor. Gene böyle kötü yok, bir şey gibi. Yok canım Nurseli İdiz biliyorsun. Kötü oldu falan filan. Oynuyor. Şeyden. Oynuyor mu şu aralar? Aa, tabii Avrupa yakasında oynuyor senin deyiminle. Yalan dünyada oynuyor ya. Nurseli güzel. Nurseli bakımlı. Böyle bir güzel tiplemesi İzlemiş var. İzlemiş kadar oldum bu. Ben, kadar ben de oldum. öyle Neyse. Buldum. Ee, Nurseli ha. ismiyle mi oynuyor? Ha, yok bilmiyorum ne ismiyle oynadığını hatırlamıyorum. Yani ben sen amla diye. Nurseli güzel diye bir şey yaptın. Ya işte orada adını Nurseli veya Zeynep. Adını Feri'ye koydum. Işte. Ha, gibi düşün. Gibi gibi çoğaltabilir. Çünkü isimler hayal gücü. niye sen sanki her gün bunları sorguluyormuşuz gibi her şey sorguluyorsun ya. Niye onun ismi Nurseli mi? Nurseli diye oynuyor. Ne yapacaksın? Ne Bir gözümde bir diziyi seyretmiyorum. Fahir'in anlattığı kadarıyla ben yarın öbür gün bir git, sohbete katılacağım. Hassas ya. Avrupa'ya kısık olduğunda hassas. Bu da her bulduğunu bu arada fikri, bunun da Sen insanları sen niye yönlendirmeye çalışıyorsun? ya? Yani her bulduğun insanı Fikri Sinayi haklar fikri, dege. Her avukatı esas ona yönlen fikrine ayaklar. Ben işte fikri sınai haklar fikrine ayaklar. Bu böyle konuşmalar <gülüyor> Ay ben bir şey demeyeyim diyorum ama yeterli herhalde. Yani, <gülüyor> yani demin söylediğime şey, o bir şey, şey yaptı da ama. çok ısrar etti. Ben de kıramadım dedi. Çocuk ne yapayım? Ben de tamam dedim yani. Şey yapma. Çeşitli Okun. konuşmalar mı başladı ya? Ben <gülüyor> haberim stüdyoda görmediğim bir konuk var <gülüyor> <gülüyor> ya da kafasında bir konuk yarattı onunla konuşuyor yo, yo, aynısı <gülüyor> bende de oluyor yani... Bey, reklama gireceğiz konuğumuza şey konusu, <gülüyor> çabuk neyse, toparlasın Nursen iyisi hep böyle alkolü alkolü geliyordu biliyorsunuz gündeme işte skandallar kraliçesi diyorlardı falan diyorlardı en son kendisi gayet iyi durumda ama şey anılarını anlatmaya başlamış ee, bir gün gene çok içmiştim. Ondan sonra biz de Rumeli göçmeniyiz. Ondan sonra arazilerimizin çoğu elimizden alınmış veya üç kuruşa satmışız. Bu olay aklıma geldi gecenin bir Çok efkarlandım. Yunanistan'ın İstanbul Başkanı aradım. Ben Nurseli İdiz. Bize topraklarımızı geri verin diye bağırdım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Telefondaki görevli biz bu konulara bakmıyoruz efendim diyerek yüzüme kapattı Ne diyeyim demiştir ilk önce. <gülüyor> Bunlar çeşitli anılar. Önümüzdeki saati tamamlandı. Bir tamamen... şey soracağım. Avustralya'ya tekrar dönüp bir şey sormak istiyorum. Bu şeyde e, yani. adam öldü mü? Krokodil'den dedi ki. Öldü tabii öldü, canım. Tabii canım. Yani de... Kanserden mi ölmüştü? Kanserden öldü. O da çok güzel ses çıkarıyordu ya. <gülüyor> <gülüyor> fir fir fir fir fir fir fir diye bir şey gönderiyordu ya. Sevgisim dişler. <gülüyor> <gülüyor> <çeşitlik gülüyor> Sohbetin <oldu>. devamını kafanızda <gülüyor> yapın. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Rand, radyo uzayedim sabahlarda yeni bir saate başladık. Radyolarının başındakileri bir kez daha günaydın diyeleyelim, spirlerle, şakalarla devam edelim. Buyursunlar efendim. <gülüyor> Erkek sen uykudun sen ye, e -e. E, aklını seven sevilsin, e -e. Bak, o oh, geliyor. Ha Akdeniz akşamları, djrido ile çalınan oynak bir şarkı. Olay var, yapıyorsun zannettim. Şu çık çık çık çık aynı anda ya. Nasıl oynak değil mi? Hoş bir ezgi. Bunu kim çalıyor şu anda? Ya <Gülüyor> bu katibim, mi çalmışlar işte. Üsküdar'a giderken tanıdık bir me melodi olabilir. <Gülüyor> Bunu bir sokak sanatçısı çalıyor. Başka yerde şey? çalındığını görmedim zaten. Halet iyi ya büyük sence çünkü... e, Ne abi büyük sahneler de büyük. Ne kadar güzel. Lir, arp, bunlar, bunlar bir... piyano giriyor. Daha ne piyona giren yere niye? Bu. Bu. <gülüyor> Ee, neyse ya Değil, tamam çeşitli sesler köşemizin çeşitli. sonuna geldi <gülüyor> <gülüyor> buyurun Fahir Bey ee, neyse erkeksen kadın sen, uyukadın, sen ye, iki tercih yaptım aklını seven ben de bunu başka türlü okumuştum Allah'ını seven sevişsin diye bir haber olarak okudum bunun mı, nedir yani bu hale mi geldi dünyamız diye artık şey yapınca e, haberin aslında hiç de öyle olmadığını tamamen sağlık için en sağlıklı şey bugüne hep uzmanların söylediği hep şunu yapın bunu yapın spor yapın bilmem ne diyor yok düzenli hep düzenli olarak Yoğuş'un gerisini e, gerisini ben halledeceğim e, demiş doğa gerisini ben hallederim diyor çünkü gerçekten düzenli, kendini hazırlıyor bunu evet düzenli yapılan her şey gibi bu da rahatlık migren ağrıları ki egesin yıllardır mücadele ettiğini şeyler. Diyor, bunların azalması efendime söyleyeyim her türlü kanser türleri e, efendime söyleyeyim diraye Ondan sonra. Diyare pek, mi yani? Diraye, diraye. <gülüyor> Bunu birisi bana sürekli söyleyse söyley, aklıma diraye diye kaldı. <gülüyor> Diare. Ondan sonra. Bence diraye çok güzel bir isim olabilir. Diraye, diraye. Güzel şarkıda besledim ama. Ben diyare de güzel bir isim olabilir. Diyare diraye. olursa olur da Diyare olursa diraye. Ama öyle olursa benim, benim adımı da fahir diye okuyanda çok çirkin hale getirebiliyor. İşte öyle bir tehlikesi var. Öyle bir tehlike her isimde var. Diyare Hanım çıkıyor musunuz? Biraz daha duracağım siz yan kabile için. Ama seninki de sanki böyle piyare hanım gibi böyle bir şey. Öyle. Ya ben diyare erkek de diyare. Erkek diyare yani güzel. Buna yeni evlat sahibi olacaklara da bir müjde olarak verelim. Bugün evet. doğanlara erkekse diyare kızsa diyare. Eee efendim kabızlık falan filan bunlarla mücadelede en güzel şey Nasıl bu şey hem kabızlığa iyi geliyor hem e diyare iyi geliyor. Öyle ya. bitkiler var ya bir şey yapıyorlar. Bu işte bilmem neden bilmem de ne. o kabızlığa daha iyi gelir ya diyare iyi gelir bir şey. O niyetle alakalı. O biliyor ne ne ne olduğunu. Vücudunda bakıyor ne eksik. Bakıyor bu diare diyor. Peklik Hop. var. Hop ona faydalı. Hemen onu. bunu bunu döndürüyor. Öbürü var. Tak Hemen öbürüne dönelim. Pekliğin döndüm. tersi ne? Teklik. E, pekliğin tersi işte diare. Ben de bu ara peklik var deyince hani yani işte. kibar bir beyefendi peklik, nasıl Teklik. Diare. demez o başka. E, cırcır değil mi? Hayır canım cırcır, cırcır biraz yavan kelime. Diare de çok yani, kavram. Kelime. Cırcır da onun yani şey fasalit Fasarit yok. O çıkış her, her diyare fasarit değildir. Bende mülayimet var. diyar var. Mülayimet, mülayimet var. doğru. Bende mülayimet var. Mülayimet Bende de... de peklik var. Mülayimet daha masum bir şey ama ya. Daha hayır. Mülayimet, mülayimet Müzesi. Müzesi. peklik. Ha, bu da mülayimet karinesi diyebilir. O yüzden <gülüyor> Oktay öyle deyince hepsi başında bir Ne kadar şanslıyım <gülüyor> ya. <gülüyor> <Akkadar> <gülüyor> mülayimet karinesi. Bir taraftan tatmin oldum açıklamayla. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <gülüyor> Ay, neyse. Ee, buradan çıkacak sonuç da şu. Erkekler 100, kadınlar 69 kalori yakıyorlar. Ortalama 25 dakikalık bir yoğuşma esnasında. Bu Demek esne... ki erkek biraz daha aktif mi? Biraz daha işte Bak bu işin aktifi pasifi yok yani. Kimisi yani böyle. biraz daha yaktığına Hareketli göre hareket, hareketler Can, anlamında. Sen de bende 5 kilometre koşarız. Sen 50 kalori yakarsın. Ben 200 kalori yakarım. Ben senin sırtından mı koştum? Ya. Bu bir teklif mi bize? <gülüyor> beraber <gülüyor> beraber. koşacak mı? Nereye Ben anlamadım. Yani yok yani işte bünyeye göre değişiyor. Kadınların bünyesi de öyle az yakmaya <gülüyor> Bünyeli Fahri. <faylli>. Bünyemin. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> vuracağım ben vuracağım ya. Kim ha? dedi en son Bünyemin'i? Kim dediyse ona vuracağım. Ege dedi ya. Ege arkadaşımız dedi. Sen parmağınla göstermezsin. Kayıtları çıkaralım. suçlu olduğun buradan belli. Hayır ben bünyeli Fahri dedim. Bünyeli... Sen o zaman ben, Yani mi? sen vuracağım dediğin şey bu ben, değildi. O yüzden rahat da çekin söylüyorum. Bu birbirinize vurduracağım. Başka bir şey şansını bırakmadınız. Birine bana. daha ihtiyacım var o zaman. Bild gazetesini biliyorsunuz. Hı -hı. Alman Bild gazetesini biliyorsunuz. Okuyucuların Bil diye <gülüyor> Bilo'nun Bilo yeni sayısı geldi mi? Eee <gülüyor> Bayam'ın hocasını biliyorsunuz. Hı -hı. Onu tam olarak bilmiyacağım. Guardiola ya. Ha, Guardiola, Guardiola. E, Guardiola'yı Einstein ilan etmiş. Ya Almanlar... Bu da İtalyan... profesörü diyememiş Einstein'ı <gülüyor> demiş bizde. İtalyan teknik direktör mü kullanıyor Almanlar? EEG yani. Kurban yani oluyor. artık olmasın ya bunlar... Biz hani İspanyol canlı, olabilir biz mi? Danima... İspanyol mu? Evet. Yani şey mi diyorlar? Biz Danimans'ı kullanıyorlar. getireceğiz. Ulan biz kendimiz Avrupa izlemiyorlar mı? E olur mu canım herkes her yerden her şeyi getiriyor. Artık... Iç Almanya'da artık her şey var. Artık her şey iç içe karışmış artık. Hiç kimsenin kimsenin tavuğu, kimsenin tavuğu değil. Herkesin tavuğu, herkesin tavuğu. Avrupa'yı bir tavuk kümesi gibi düşün. Kış demeyecek misin? <gülüyor> <Ben gülüyor> Peşeceğim. Peş kimsenin tavuğu deyince kış diyeceğim diye. Ne zaman diyeceksiniz? Yok piş. öyle değil ya. O tamamen her, her şey birbirine karışmıştır. Alfa yani. o zaman Barış içinde bir kümes mi? Av Tabii nasıl Avrupa'da mesela Avrupa'da serbest gezen tavukta öyle bir şu Tabii ülkede doğru. geziyorum, bu ülkede geziyorum çıkıyor mesela Sınırlı bir tavuk, tane tavuklar. Bir tavuk çıkıyor mesela gidiyor Belçika, Belçika'dan be çıkıyor. çıkıyor geçiyor oradan Hollanda'ya. Oradan geçiyor Fransa'ya. İki kıt kıt Oradan, küt küt orada, iki küt küt oradan gezi, geziyor duruyor. Kimse de bir şey sormuş. Gezdirip yani Oktay. Evet. <gülüyor> Guardiola'yı Einstein ilan etmiş. Bild gazetesi. Ben bir küçük hikayemi anlatabilir miyim burada? Tabii buyurun. Anı mı yoksa hikaye mi? Anı. Bakalım anı mı? Evet. <gülüyor> An anı. Bir anımı anlatmak istiyorum. <gülüyor> buyurun. Bu şuna gibi mi diye sormak istiyorum. O yüzden anımı anlatacağım. Gibi mi diye de aynen devam edeceğim. Şimdi bir zamanı da biliyorsunuz çeşit çeşit sporla ilgilendik. Evet. Bunlardan birisi de tabii ki takdir edersiniz ki uzak doğu dövüş Sporler. sanatlarının en önemli güzide evet. eserlerinden biri olan karate doğuyla da yakinen i̇lgilendim. Evet, ilgilendim. O dönemdeki bizim hocamız isim vermeyeyim kendisini. Döver diye mi? <gülüyor> Hala dövebilir mi? Her sene zaman oldu. döver öyle söyleyeyim mi? 30 ya. sene geçmiştir 30 ya üstünden. Yok 30 sene geçmedi bildiğin gerçi 20 sene. Geçen sene, sene gitti Fahir ya. 20 sene falan geçti üzerinden. Ee, o bize hep şey diye anlatırdı. Yani ben çok emek verdim bu spora. 20-25 yıldır ben böyle şey yapıyorum. Ben bunu normal şey Biz de karate'nin profesörü. O profesör hmm. de demezdi. Profesör derdi. Biz de karate'nin profesörüyüz diye şey yapardı. Seninki de o hesap gibi mi? <gülüyor> Bence anı. Sen ne diyorsun? Bence de anıyım. Yani güzel, <gülüyor> güzel bir. Eğer biz buradan bir ders çıkarsaydık menkıbe olacaktı ama <gülüyor> şu anda hiçbir ders çıkarmadık sadece bir dakika falan acemiz oldu. Yani onlar. Bunu da sen olur. ders çıkarılacak bir hale getir, Cuma günü tekrar anlatabilir misin? Anlatırım. Bahayi. Ders çıkarılacak hale getirip anlatırım. Guardiola'nınki, Guardiola ki de o hesap. O hesap. <gülüyor> Pitbull'un profesörü. <gülüyor> bir şey soracağım Fail. Onun mesela <gülüyor> profesör... gülünce de çok güzel. Ee, profesör hemen... diyorsun ya. Ayşe onun ]ayşe bir şey var mıydı? Formülü var mıydı? Çünkü Guardiola'nın formülünü çıkarmış gazete ortaya. Yani boşu boşuna Aa, profesör yani. demiyor. Ben öbürünün de bir sorarım hocayı bulursam. Hocam siz neye göre Bunu şey nerede bulabiliriz onu? Hocam siz nerede bulabiliriz? Buluruz canım ne olacak? E, Guardiola'nın yenilmezlik formülünü şu şekil vermiş. Hazır mısınız? Her alanda uygulayabileceğimiz bir şey Ben şimdi futbolla ilgilenen bir adam olmadığımda bu Nasıl formül benim de? işime yaramaz mı? Nasıl Her yerde teknik direktörlüğe bile zaman zaman e, affedersin de... Onlar maddi sebeplerle çok para kazanıyorlar diye. Yoksa bildiğim bir iş değil. Hazır mısınız? Ama biz biliyoruz da mı yapıyoruz? Evet. Karış, bir formüleceğim? Tamam. Kalem kalemlerinizi alın. Ben hafsalama yazmayı tercih ettim. Ben başka alanlara uygulayabiliyor muyum diye bakacağım. Hayır yere. çok yani çok emin konuştun kendinden. Bakalım tam sonuç verebilecek misin? 365 bölü 51. Bakayım. Niye bu 51? Bir hafta tatil mi var? Artı 365'te sorun yok yani. 365 bölü 51. Hmm. Artı 1,79. 365 bölü 52. Olması gerekmez mi? 1,79 mu? Artı 1,79 takıldı. Bile takıldı. Artı 1,79. Artı. Şimdi aç parantez. Ya, rakamlar nereden geliyor ya? Yüzde... <gülüyor> aç parantez. Yüzde %66 çarpı yüzde %87. Kapa parantez. Bunu niye parantez almış onu bilmiyorum. Yüzde %87 ile %66'yı mı çarpıyor? <gülüyor> yüzde evet. olarak verilmiş formülde. Evet. Artı 65. Evet. Artı 65. 40. Güldü. Tam sonuç mu? Bu formül değil ki bu. Bu ne bu ya? Matematik egzersiz. Bir yerde bir x olması lazım ki. Onu öyle bulalım. değil mi? Neyi bulacağız biz? İşlem yap. Şuraya şunu koyunca işte Aman bu çıktı. işlem yaptırıyor bebe. Dört işlem değil, de 2 işlem yaptı. Telefon bir numarası yaptı mı bu? Telefon numarası. Burada neyi öğreniyoruz? Böyle parantez içinde olmayan şeylerin işlem sırasını öğreniyoruz. Bild gazetesi bunu. Yani önce ne yapılır? Mesela 365 gün 51 Alçı, bir gazetesinde artır... köşe yapmaya mı başladı? Olabilir. Onun şifresi Peki, de olabilir. Ne? Şimdi şöyle 365 isabetli şut. Tamam. Her güne mı? bir şut. Bak yaz bunu aklında öyle tut. Ben, madem zeka şut. geliştirme şey yapıyoruz hafıza geliştirme. Evet. Her gün bir şut atan bir adam gözünüzün önünde tamam. canansın. metafor alsın. olarak düşün. Her gün şut yok, atmak ne şut. demek normal hayatı? Futbolla ilgilenmene gerek yok. Nedir her gün Dünyayı şut atmak? Dünyayı bir to, top gibi düşünürsen hayata bir tekme atmak. Yönünü açmak. Yani bir şey olarak düşünüyorum ben bunu. Bir ne? hareket. Mesela. Yani bir girişim. Tamam işte başlangıç vuruşu gibi. Sabah kalktın dünyaya ya bir şut Ya sabah kalktın evden çıktın bu. Her güne bir şut. Yeni bir başlangıç. Tamam. Ton müziği çal. Sil baştan başlamak gerek bazen. 365 isabetli şut. Evet. <gülüyor> Her Bay, şut isabetli olacağı gibi kaide yok. Müziği kapatabilir misin? 51. Tamam. Haft 51 haftada bir tanesi tutuyor 51 yani. 51'i gol. 51'i gol. Bir tamam haftada mı? biz izin kullanmışız. Demek ki. 52 hafta bir sene, bir hafta izin kullandık. Öyle düşün. 1.79 boy ortalaması. Evet, o zaman 7 şot, şuttan birisi gol gibi mi? 1.79. 1.79 vardı ya, 365 bölü. Evet. Artı 1.70. O boy ortalaması. Evet. Orada herkes evet. kendi boyunu yazabilir. Evet. Çok özür dilerim. 1.79'u 1 bölü 79, 79 diye yazdırdım bana. 1 bölü 79'u sen affedersin. Tekrar seni Andolcası'na göndermemiz gerekeceğiz yani. Burada bütün sınıf 1,79 yazdı. Sen bir tek 1,79 yazdın. Bu adamın böyle yazdın. işin içinden çıkma hemen suçu başkasına. Hakikaten. Orada sen çünkü 51'i düşünüyordun. Doğru saat evet yani. doğru. Takıldın oraya. Devam kesme. Yani. Dersi kesme. 1,79 bu arada. %66 topa sahip olma. %66 topa sahip olma, topumuzu Ona, kendimiz getireceğiz mi? O ne demek? Hayatta nedir topa sahip olma oranı? Maç boyunca top kimin hangi takımın yani Sohbeti o, domine etme diyebilir evet, miyiz? Sohbeti evet. %66 oranında sen domine et. Eğer bir bu bir radyo programıysa. %87 pas. Yani arkadasına arkadasına pasas. Ulaşan ulaşılan pas mı demek? Hayır. 100 pastan 87'si ba başarılı mas. muhatabını buluyor. Tabii. Ondan sonra ve rakiplerinden ortalama 65 kilometre fazla koşma. 65 mi? oha. Ne olacak ya? Bir yıllık bir şey değil mi bu? Ha, yıllık mı? Ben, yıllık mı bu? Tabii canım. Ha, yıllık, yıllık bütçeler açıklanıyormuş. Çok da... şey Ortalamayı yükseltmek için bazen birisi koşuyormuş yani. 65 kilometre koşulur mu? Ayıptır ya. 65 kilometre fazla koşunca bu işte sana ne getiriyor? Beraber, galibiyet, galibiyet, galibiyet, galibiyet. Sürekli galibiyet, maçta galibiyet hayatta başarı getirir demiş. Muvaffakiyet diyebilir miyiz buna? Muvaffakiyet zaten Almancası. Ama bu şeyde formülde bir şeye dikkat edeceksiniz. bunların hepsi bir arada olacak. Tabii. Yani ben hiç şut atmayayım. habire sahada koşayım. Oh, Aynen Sıfır en, olur zaten o En sıfır. uzun adamları takıma doldurayım. Hayır. Oh, en kısayı. Hayır. Hayır. Ne en uzun ne en kısa. Zaten futbolun en önemli şartlarından bir tanesi. Ortalama boy dediğimiz. 1.80. Tabii uzunca gelir insanlara. Hemen 1.6 olan 1.79. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Oh, oh. Kramp programımız çeşitli de. kelimelerden çeşitli seslere evrildi daha Vallahi acıklı bir şey yok yani kramp girdi ee, çok özür diliyorum nefes alırken kramp girince de böyle garip bir ses çıktı herkesten çok çok özür diliyorum çok noktaya da kramplar giriyor ikiinin de sebebi beslenme şeyiniz bu Oktay'ın bir iki ayda 20 kilo vererek iki ay 4 ya yanlış anlatma evet. de şey yapma <gülüyor> Evet yani ee, resmen Sibel canı yalan e, yanlış iyi. anlatıyorsun gayet diyet seişliğinde 4,5 aya varan bir sürede verilmiş. 20 kilodan, kilodan bahsediyorsun yani Ve öyle. bu bir anda Oktay'ı bir guru haline getirdi. Bir kahraman haline getirdi. Ve Oktay'a Oktay onun bir gülüşüne <gülüyor> her şey feda olsun diyen bir adamla asistliyorsun da yan yanayım Fahir Bey hoş geldiniz. Rica ederim ben de bir aramızda sülal er çıkmış <gülüyor> akışık olan tek Ege kişi var. var tabii. Ki. Ege Bey. Yok ben de yani. özeniyorum da kendimi üretiyorum ya. Yani. niye özeniyorsun abi? Fahir senin müridin haline geldi. Mürid... Oktay şimdi yiyebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> şimdi yiyebilir miyim? Hayır. Bir elma yiyebilir miyim Oktay <gülüyor> diye. dedin şöyle. Ben biraz utanıyorum ondan da. Ay ben daha gidemedim de şey. E, gidinceye kadar Oktay'la idare ediyorum. İşte ben. Sen şu anda mürit daha ucuzum ya. çünkü. Ben. ben sadece böyle etkilendiğim bir Önder gibi görüyorum hayır hayır. Sen o Sen geçen gün bizim yanımızda oturken pat bir patatese bakıyordum, bir oktaya bakıyordum. Ben onu gördükten sonra nasıl etkisi altına almış? Paralel, Yok, ama paralel fahire dönüştürmüş. Yemin ediyorum ben de işte doğum kiloları ile beraber ilk kez hayatımda böyle şeye geldim. Böyle bir kıvama geldim. Hayır Ama ben de hiç şunu ye, şunu yeme diye bir baskı yemiyor. yok bizim evde. <gülüyor> evde yani zaten... ben benim söylediğim bir şey var. Dışarıda yeme çocuğum ben diyorum. Senin zaten şeyin. Ben öyle Şu anda şey gücünün farkında değilsin. Tek avuntun bu. Yoksa maymuna çevireceksin herkese. Vallahi yani bir de içinde çok sağlam kilo vermiş ve bir süredir de bunu muhafaza eden bir insan olunca herkes de bir şey var. Bir kere saygı, saygınlık, efendime söyleyeyim sadakat. E, bağlılık itaat. Eğer biat etmekse Biz de biliriz <gülüyor> <gülüyor> Yemin <gülüyor> ediyorum Oktay Demirci'ye Biat ediyor herkes Şu anda Allah verdikçe veriyorum Sevgili izleyiciler <gülüyor> ya, Verdikçe yani, veriyorum Verdikçe veriyorum e ben ama şeye gidinceye kadar Oktay'ın da şimdi Oktay'ın diyetisyeninden başka bir diyetisyene gitme durumum da yok. Yok tabii canım şu anda şehirde başka bütün diyetisyenler keşke o gün bize gelseydin Tabii ki bir sürü diyetisyen var da ben mesela normal başka bir yere gideceğim. Mi? Başka bir yere gideceğim. Bu ne? adamın korkusundan gidemiyor. Niye ya ben niye? işte bak en çekindiğim şey niye korku korku şey. Korkuyla şey, karışık bir saygı Oktay. Bunları açık Bizim açık konuşacağız. giden, seni kırmaktansa... Ee, senin yüzünde bir gülücük oluşturmaya çalışıyoruz biz, yaptıklarımızda ettiklerimizde. Tamam, Anladın, şu an tamamen. Oktay demircinin rızası için çalışıyoruz. memnuniyetinin üzerine kurulu bir hayatımız var yani. Oktay, ben şöyle kalkıyorum. Oktay bugün benden memnun mu? Teşekkürler, değilim. bunların mükafatını alacaksınız. Bu düştü mu? Nerede aldın? <gülüyor> ne bileyim, o kavayı sokturdum beni. Ya. <gülüyor> adam direkt havaya girdi. İşte en korktuğum şey kendi elimle yaptım ya. Vallahi resmen bir put yarattık. Ya bu diyet konusunda ben de fare pardon ben hep e, diyet konusunda girmeden önce şey diye e, daha doğrusu başlamadan önce işte bundan 4,5 ay önce e, 5 ay önce şey dedim. Bu diyetteki insanların sırf diyet konuşma hali var ya. Hiç yapmayacağım dedim. Dedim ki Oktay buna dikkat et. Bir gece aynanın karşısında yine e, kendi kendine konuşmalar köşesini yaparken dedim buna dikkat et. Yapma ve o süre boyunca konuşulma ama bittikten sonra bir Başka herkes bir de bir şey yapıyor daha kötü oldu bir gazlıyorlar karşısındaki yani o konuya doğru böyle gel gel gel diye gel. böyle bir şey Hayır. oluyor sonucu görükmeye başlayınca ama doğru doğru çünkü şeyi var sende böyle hani seni gören bunu merak ediyor sorular soruyor pasaçıyor e bir kıvırdın iki kıvırdın iki çalım bir iki de çalım. cevap vermeyince de önemsemiyormuş gibi evet, oluyorsun o da, şey o da pis bir durum yani. Sen şimdi diyetten bahsetmediğin için biz gözümüzün önünde erimenden şey olduk yani. Adam 5 e, teneke yağ attı 5 teneke ki biz her gün e, gross market, sonra, her hafta gross market alışverişine giden biri olarak adam yani 5 teneke yağ kolay beş ne Yap, olduğunu ne ağırlıklı olduğunu arabaya yüklerken. 4 teneke. 4 teneke. 5. teneke. İşte böyle mürit uçurur. 15 teneke yağ vermiş bir günde. <gülüyor> Böyle görüyorlar. Hep bahsetseydin... Ve bunun mükafatını alacaksın Fahir. Ben beşlik deneke beş diyecektim ya. ya Vallahi Onun mükafatını Ben o zaman alacaksın. söyleyeceğim eyvallah. Eyvallah abi. Yani sen hep diyetten bahsetseydin biz senin diyette olduğunu fark edecektik. O zaman mucizevi bir şey olmayacaktı. Sen diyetten bahsetmedin. Gözümüzün önünde eridiğini fark etmedik. Sonra bir anda. Gözümüz açıldı. Beş teneke ya ver, On beş teneke yağ vermiş bir adama şey olunca tabii ki bunun bir Dört oluyor, beş mucizevi bir şey. tane beşlik teneke vermiş gibi düşün. Dört tane beşlik ben ondan iki tane beşlik teneke vereceğim ben düşün öyle hesapla. Bunun mükafatını alacaksın. Ben de fare o zaman biraz etkili olmak Vallahi için tavsiyede sen, bulunayım. Sen de Birincisi, bir teneke versen hiç fena olmaz. Ziyan sofrasını ben hayatımdan çıkarıyorum. İşte ben beni zaten dükkan bitirdi. Yemin ediyorum O onun patatesini yazık günah bunu şey yapmayayım ya yenmez mi? Bir de şey diye korkuyorum onu da söyleyeyim yani yanlış anlamışsınız. Benim Pis... ikinize de soracağım sorular var. Pis boğazlığımdan Önce değil. Önce bekliyorum. Mesela bakıyorum bir arkadaşımız tanıdığımız eşimiz dostumuz neyse yiyor yanında patatesler var duruyor pek yememiş. Böyle kallabi olarak diyor bizde de öksüz doyuran kafası var ya hadi diyorum tamam acaba diyorum bir yanlışlık mı oldu bir aksilik ha, patates var? Patates kötü mü ondan mı? Bilmem bir şey var gidiyorum bakıyorum aa tam anlamıyorum bir iki tane daha yiyorum e, hiç bunda bir şey yok diyorum. İstersen yiyebilirsin diyorlar. Onlar da nezih insanlar. Ben de diyorum ki yazık bu atılacak. Yiyeyim. E onu yiyorum, kalkıyorum. Bir 15 dakika sonra bir başka masa. Aa. Gene patatesler sefer. duruyor. t patates. geçiyorsun mesela oradan. Patatesler duruyor. Ya arkadaş kesin patateste bu sefer sıkıntı var diyorum. Gidiyoruz. Tekrar mı patates? Bir daha patates. E bir de patatesin kilosu zamlandı. Bu sefer şey yok. <gülüyor> hiç bu kadar kıymetli şey atılır mı diye yazık <gülüyor> diye öyle şey diye diye günde yediğim patatesi bazen yemin ediyorum. 10 kilo 15 kilo patatesi <gülüyor> <gülüyor> 5-6 oturuşta yiyorsunuz. 5-6 oturuşta i̇şte yiyorum. en korktuğum şey. Yani Vallahi. senin başına gelebilecek en korkunç şey. Hani et bıraksalar o mesela o kadar değil. Hiç kimse de eti bırakmıyor. Hep patates bırakıyorlar. Maşallah. Çok koyuyorsunuz abi. Diyenler var. var şu anda doğru, doğru. Ee, şikayet olarak. Egez. ilk sorum sana olacak. Buyurun efendim. Ziyan sofrasını anlatır mısın? Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bu belki başka evlerde başka isimlerle yapılıyordur da haftada bir gün pazar günleri hafta içi yapılmış kalmış yenilmeyecek yemeklerin bir potada eritilmesi. Ziyan olmasın diye. Yani e, iyi yemek dökülceğine, kötü mide yırtılsın sofrası diye Eritilmesi de geçer bahsediyor. Eritilmesi derken bön bön -bö çekeceksin gibi. Yani mi? Başka başka bileyim. tabaklarda gelecek yemekler mi? Yoksa onlardan birisi tek bir yemek mi? Tencere usulüyle ha. işte ne bileyim karnabahar var. olmuş. Çocuklar ha, tamam. yememiş tamam var pilav ondan sonra bir tane köfte ki bu ziyan sofrasını şöyle bir insanı aldatan tarafı da var. Sebze oluyor mesela iki çeşit sebze bir karnabahar yiyorsun bir ıspanak yiyorsun e zaten, ama birer tencere şey. yediğinde maalesef şey oldu. iki ayrı çorba içiyorsun falan filan tenceremiz boldur sen yarın öbür gün Deniz Atlas katı gıdaya geçince ziyan olmasın diye 300 kilo alabilirsin Yok canım onda bana ne yani bana ne her böyle deme o bebe bisküvisi 12 tane bisküviyi bir bardağın içinde eritiyorsun söyle bir kaşık alıp en diyor bana iki bisküvi sen dökebilecek misin 12 iki bisküvi ege dökemem bu adam var ya yemin ediyorum ya bu bu Allah'tan yine böyle ya ben Ali'nin de çok kilo almıştım da neyse şimdi senin iştahlı olduğunda hiç kilo almıyorum hepsini kendisi yiyor. Hayır bana ne dedin ya demin? Onu ne dedim mi? istedim <gülüyor> Bana, <gülüyor> işte, bana istiyorsanız... mı sordu doğarken gibi anlamadım bana ama, he, yoksa he, bana atılan mı? Atılan piskevit sayısının evde önemi yoktur diye mi? Tabii Dükkanda önemi var ama patatesin. Yok artık ben o şeye geçtim. O zihniyeti yıkattım beynimi. Ee, artık yani o 12 bisküvi üstelse yeri geliyor bir gece de çöpe atıyoruz yani. Vallahi eğer ziyan ziyan işte. Ziyanı ziyan. kafandan çıkarırsan kilo verirsin. Bu da ziyan olacak. Evet artık onu da şey yaptım ben de. Ziyan olmasın diye çünkü hakikaten ben de kendimi şey yapmayayım. Kendini ziyan ettin ya. Vallahi bir de metabolizmam hızlanmaya dair en ufak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yani. <gülüyor> tamam abi. Zayıf yani metabolizma yavaşladı iyice. <gülüyor> Efendime söyleyeyim. E tabii Bayağı bir de... anlaya bağladık biz ya? <gülüyor> ne sohbet ediyoruz biz <gülüyor> ya? Yani. etik falan. Sen... Yalnız biz böyle diyoruz da e, sevgili dinleyicimiz e, isim vermeyeyim onun e, adını da e, dün mesaj atmış bir ünlülerin yanında. Konuştukları konularla ilgili olarak isterseniz ben hemen size şey yapayım. Sanırım direkt mesaj atmış. Ee, yok yani. Twitter'da bunu... mı gördün? Yok yok. Bir bana mesaj atmış. Tamam. Ee... Ünlülerin yanından konuşuyorum. Sen de bil bunu fair diye mi? Hayır. Ünlüler dediğim de ünlülerin ismini de vereyim. Sen çok daha iyi tanırsın. Ee, ondan söyleyeceğime şöyle bakalım. Ee, sadece Elil efendime söyleyeyim. Tamam. Sadi Celil Cengiz ve Şahin Irmak evden çıkarken kombiyi sıfıra mı getirelim yoksa bir de mi bırakalım? ...konusunu bayağı uzun uzun konuşmuşlar yani. Onların yeni dizisi başlıyor şimdi. He. Onlar beraber mi takılıyorlar? Dizi evet. başlasın 3'te bile bırakırlar yani. 3'te bırakırlar. Sadece Celil bizim... E, şeyle, Sadece Celil işte şeyde oynuyor. Dışarıda kalan üçüncüsü. Evet. Ondan sonra Şahin Irmak hangisiydi? Şahin Irmak da e, şeyden gelen. O da dışarıda kalan dördüncüsü galiba. Eee şeyden, mutfak değil de neydi? BKM Mutfak. BKM Mutfak ekibinden gelen. Ha, da... i̇çlik, içlikli vardı ya işte Ha içlik o da dışarıdan demiş. tamam. Işte o, o da dördüncü kalan. O işte. da dördüncü Üçlü kalan. Çünkü mi? program yapıyor Dördüncü. Vay be. Her ben gibi. bu arada e, çok uzun yıllar önce Ankara'da nezih bir restoranda eski İçişleri Bakanlarımızdan İsmet Sezgin'le böyle bir e, masa Tanışma komşuluğu mı? yakalamıştım. Tanışmadık da. E, İsmet abi. Hatırlarsınız. Hatırlarsınız İsmet abi modeli diye geçen. Onun da restoran sahibiyle ben ne, içiyorum diye bir sohbet ettiğini duydum. O gün kendime bir söz vermiştim bundan 10 yıl önce. Hiç bu sıkıcı sohbetlere girmeyeceğim hayatta ama bir yaştan sonra bünye şey, şey yapıyor galiba. Aa, o, o döneme mi denk geliyor? Öyle Tansu Çiller'in kuşburnu coşkancası vardı ya, her e, başbakanın bir şey oluyor. E, şimdi de şey vardı bir ara şey çile, çileği ne çileğiydi? Z Altın çilek. Altın, Altın çilek. çilek vardı işte bir ara hayatımızda kuşburnu şeydi herkes bir bir çılgıncasını kuşburnu içinde kendisini başbakan gibi mi hissediyordu neydi <gülüyor> öyle bir anına o da olsa herkes bir 3-4 dakikalığına kuşburnu içinceye kadar kendini başbakan hissedecek diye herhalde bir şey vardı bir laf vardı evet öyle böyle vardı. bir laf vardı ne On... de çirkin bir çaydı kuşburnu çaydı derken Yanır, hala çay, da var, var. böyle ağzı vuruyor değil mi vuruyor böyle yapmış bir şey kuşburnu değil Ağız çirkin buruyor şey çirkin bir şey Belki kuş burandır onun adı da ağız buran diye de, <gülüyor> de yani. tamam hadi gir reklama gir de artık bu sohbette bitsin ya. Yani. Varsa bir esprimiz hemen alayım yoksa çok güzel şarkım var. Ne var? On, Fray, ona göre esprimizi yapacağız. Fray, love don't die. Love don't die doğru yani Türkçemize de aşk asla ölmez sloganıyla da giren. E, aşk mı sevgi mi? Aşk. Aşk aslında sevgiye dönerse güzel diyen yani. ee, bir yaklaşım, bir felsefe, bir bir e, metafor. Çok güzel ya. Vay be beş, beş kat derinlerdeki mesajı çıkardın. Fıkalık çıkardın. Fıkalık. Kanırta kanırta çıkartacaksın. Allah bravo. Gerekirse dişinle, tırnağınla kazıya kazıya onu en üstte çıkarmak. Bizim vazifemiz. Allah şöyle bakıyoruz bugün e, şimdi geleneksel Oscar pozları falan verilmiş işte falanlar filanlar. Oscar'lar 1-2 hafta içinde değil mi? Şubat'ta oluyor. Oktay Bilir. Şubat herhalde. Oktay <gülüyor> Şubat, çok da iyi bilmiyorum. Ben evet tam tarihi bilmiyorum. Her sene her sene Oscar 10 gün öncesine gelir. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Doğru diyor ya. Nerede yapılacak bu sefer Oktay? Neyin 10 gün öncesine gelir? Onu tam bilmediğim bir için önceki senenin 10 gün öncesine gelir. Ee, şunu sormak istiyorum Oktay Bey. Sözün... Yıkıldı o tiyatro yıkıldı ya. Nokia tiyatrosu yıkıldı. O başka bir yerde yapılıyor. Geçen sene doğru orada yapılıyor. Viran tiyatro diye geçer. Ne tiyatro diye? Viran tiyatro. Viran. Yani Fransızcası, Fransızcadır Viran. Bunu birazcık araştıralım. Bence ben... bitirelim. Vallahi Bence bitirelim. de Frey diyorum ben. Frey. Frey'den kullanıyorum. Ben bence Frey değil de başka bir şey varsa başka bir şeyle bitirelim ya. Peki. Bakıyorum şöyle Frey'den başka bir şey yok radyodan. Nasıl zaman. ya? <gülüyor> Valla yok kalmamış. Bir tek Frey mi diyorsun? O zaman yes Frey. Bir bir gün olacak.